Esselamu Aleyküm ve ve Berekatüh. Allah'ın her türlü lütfu, ihsanı, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, sıhhi, bedeni, ruhi, bütün ikramları, iyilikleri üzerinize olsun. Cenab-ı Hak, iki cihanda cümlenizi aziz, izzetli, kıymetli ve bahtiyar eylesin, mutlu eylesin. Cabir radıyallahu anh'den e, Tayalisi rahmetullahi aleyhi rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor La yenbeği lil alimi en yesküte ala ilmi ve la yenbeği cahili en yesküte ala cehli قال allah Teala fes'elu ehle zikri inküntüm la talemun bu hadis-i şerif bizler için, sizler için hepimiz için çok önemli bir e, çalışmayı gösteriyor. Hayatımızda neyi yapmamız gerektiğini gösteriyor. Çok önemli. Her zaman için geçerli. Hepimiz için geçerli. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, La yenbeği, lil alimi enyesküte. Alime susmak gerekmez, yakışmaz, uygun düşmez, caiz olmaz. Konuşsun, bilgisini öğretsin. Bilgiyi saklamasın. Bildiği halde susmasın. Bir yanlışlığı gördüğü halde kenarda durmasın. Yanlışını, efendim, hatasını o işleyen kimseye söylesin. ilmini ortaya koysun ve yanlışlık düzelsin. Bu alimlerin vazifesi. Alimler bildiğini Allah için dost söyleyecek. Eğmeden, bükmeden, korkmadan, yılmadan, çünkü cihadın en üstünü zalim idarecinin karşısında durup hak sözü söylemek, çekinmemek, korkmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Velayen biri cahile en yüksekte alâceliği. Cahile de cahilliği üzerine cahil olmasına rağmen susması caiz olmaz. Gerekmez. Yani cahil de hem cahil susmayacak. Ne yapacak? Yani soracak, araştıracak, öğrenmeye gayret edecek. Böyle bir kenarda durmayacak. Cahil de hocam bu işin aslınıdır. Efendim bu nasıl olmalı? Bu sene buyurursunuz? Ben bu meseleyi bilmiyorum. Bana anlatır mısınız? diyerek cahilliğini efendim. İzale etmeye çalışacak. Bilmediğini öğrenmeye çalışacak. Bu da efendim bütün halkın vazifesi. Alimler bildiğini söylemekle vazifeli. Cahiller de bilmediğini öğrenmekle sormakla, araştırmakla vazifeli. İlgilenmiyor. Çalışmıyor. Öğrenmiyor. Televizyonun karşısında vakit geçiriyor. Gazetenin bilmeceleriyle efendim bilmem boş şeyleriyle, kutu kutu oyunlarıyla vakit geçiriyor. Akşama kadar Efendim e, bilmem idvan diyorlar oyun diyorlar çeşitli şeylerle yani bu Aziz Ömür mücevher her gibi kıymetli olan zaman bir daha gitti mi elden ele geçmeyecek olan son derece kıymetli Efendim zaman çok boş şeylerle geçiyor yıllar geçiyor ömürler geçiyor ömür bitiyor yani hayırlı faydalı hiçbir şey yapmamış hiçbir şey öğrenmemiş en az çalışmayla yetiniyor, efendim. En az kazanma razı oluyor, en sefil şartlar altında efendim hayatını sürmeye razı oluyor, çalışmıyor. Halbuki yani kalksa, uğraşsa, etrafını silse, süpürse, efendim hiç olmazsa çevresini güzelleştirse, efendim bir, ne bileyim, bir iki tane çiçek koysa kenara. Çünkü İslam'da e, bir şeyi yapmak var, bir de güzel yapmak vazifesi var. Yani işin güzellik tarafı da var. Güzelliğini efendim, evin güzelliğine dikkat etmiyor, temizliğine dikkat etmiyor, iş yerine dikkat etmiyor, işini geliştirmeye dikkat etmiyor, işinde ustalaşmaya dikkat etmiyor. Bana hangi öğrenci, hangi efendim ihvanımızdan genç soru sorarsa ben onlara daima diyorum ki aman ihtisas yapın, aman bilginizi arttırın, aman ilim bakımından Efendim en ileri dereceye gitmeye çalışın. Hatta oturun kalkın. Şaka yapıyorum. Bir şeyler icat edin. <gülüyor> yani o kadar çalışın ki, meseleye o kadar hakim olun ki kendi dalınıza bir şeyler icat edin. Çünkü akıl yani çeşit çeşit şeyleri ortaya koy, koyabiliyor. Akıl akıldan üstün. E, siz de bir şey bulursunuz. Efendim onu uygularsınız. Efendim sevilir. Bakın bir toplu iğneden galiba çengelli iğneden. Veya toplu iğneden Amerika'da onu bulan şahıs, yani uzun bir tel, şöyle bir kıvırmış, efendim bir ucunu öbür ucuna bağlayacak bir tertibat yapmış. Sırf bunu yaptığı için milyoner milyarder olmuş. Yani küçük bir buluşla, küçük bir uygulamayla insan ne paralar kazanabiliyor. Onun için arkadaşlara ben diyorum ki, yani oturun biraz bir şey icat edin. Hatta şaka yapıyorum, benim boş zamanım olsa oturacağım ben de. Baş şeyler icat edeceğim diyorum yani maddi işler ile uğraşmak güzel pek uygun olmuyor ama efendim yani ilimle, irfanla, hadisle, Kur'anla uğraşmak daha uygun olduğundan insanın kendinin bir şey bulması güzel. Yani cahil de cahilliğiyle öyle kalmayacak, soracak, öğrenecek. Bunları böyle tavsiye buyurduktan sonra Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi hatırlatmış kendisini dinleyenlere muhakkak ki buyuruyor kiかれ Allahu Teala yüce Allah buyuruyor ki feselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline konuyu sorun. Zikir ehli yani ilim ehli e, o meseleyi bilen kimseler demek. Yani bilene sormak çok önemli. Arayıp bulup bilene sormak. Bir sorun çıktı karşınıza. Şimdi Bizim bahçede efendim, ağaç var. Bütün yapraklarını böcekler sarmış. Ne yapacağız? Ben sordum ne yapacağız? Hocam dediler bu ağacın yaprağını böylece alacaksınız. Efendim, tarım ilaçları satan yere götüreceksiniz. İşte bu böcekler bunun üstünde. Buna ne ilaç lazım? Ona göre verecekler. Yani aman şu benim aletimin şurası bozuldu ne yapma lazım? Tamam hocam onun şurada tamircisi var oraya getireceksiniz. Yani daima insan bilmediği şeyi başkalarına soruyor. Sorunca da iyi oluyor. O bakımdan efendim sorarak, efendim öğreterek, öğrenerek zamanımızı değerlendireceğiz. İslam'da biliyorsunuz en sevaplı çalışma faaliyet ilim öğrenmek ve ilim öğretmektir. En yüksek rütbe ilim ilim rütbesidir. Yani alemin rütbesidir. Rütbetül ilmi aler rütep. Ee, Alimin rütbesi rütbelerin en üstsünüdür en yüksek rütbedir buyuruluyor. <gülüyor> Onun için e, alime kıymet vermeliyiz, ilme kıymet vermeliyiz, öğrenmeye kıymet vermeliyiz. Cahil cahilliğiyle öyle kenarda yıllarca kalmamalı, cahil gelip cahil gitmemeli, Efendim cahil yaşayıp cahil göçmemeli. Alim de durmamalı. Yani böyle e, odasını mı açar artık efendim evinin bir yerini mi hazırlar nasıl yaparsa Allah rahmet eylesin e, nur içinde yasın makamı mekanı yüce olsun aile olsun Husrev Hoca'yı anlatıyorlar efendim Fatih Camii'nde bir e, mübarek saat efendim gece gündüz gece gündüz tam böyle 1940-50'li yıllarda. Efendim bildiğini öğretmek için gece gündüz ders verirmiş. Hatta birileri gelmiş, hocam demişler bizim başka zamanımız yok, acaba sahurda müsait oluyoruz, sahurda gelsek olur mu? Sahurda gelin demiş, sahurda evini açıyor, yani ilim öğrenmek isteyenlere sahurda ders veriyor. Yani bir istekli olduktan sonra o öğretmeye her zaman için razı ne uyku düşünüyor, ne rahat düşünüyor, ne evinin, Efendim keyfini esafirler kendisini meşgul edecek, rahatsız edecek diye düşünüyor. Hepimiz böyle olmalıyız. İkinci ve çok mühim bir konu bizi anlatan hadis-i şerife geçiyorum. Enes radıyallahu Ahten Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. <Sessizlik> la yezalu, kavlu la ilahe illallahu yedfa'u sakatallahi anil ibade. Hatta İzâ nezelü bil menzilil lezi, la yubalûne ma nakasam indiğinim izâ selimetlehum dünyâhum, fakalı o in dezalı ke, kal Allah ülehum kezepdüm. Efendim, la ilâhe illallah sözü, yani kelimeyi tevhid Allah var, şeriki nazarı yok, vardır birdir, efendim demek. Yedfa Allah'ı anil ibadet kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını efendim çeker. Giderir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kahrına, gazabına, cezasına, belasına uğramamasını sağlar. Gerçekten la ilahe illallah sözünün bir özelliği vardır. Bir birçok güzelliğinin özelliğinin yanında bir özelliği de insanı korumasıdır. Hem dünyevi hem uhrevi, hem maddi hem manevi tehlikelerden gerçekten korumasıdır. Böyle sıkıntıdan sıyırmasıdır, tehlikeden kurtarmasıdır. Böyle bir özelliği, hassesi vardır. Yani mesela şu bitkinin şu özelliği var, hassesi var diyoruz. Ama bunu içtiğin zaman işte e, tansiyonun düşer diyoruz. Sarımsak yediğin zaman efendim şöyle olur diyoruz. Şu ilacı kaynatıp içtiğin zaman efendim mide rahatsızlıkları anında geçer diyoruz. Tamam, hassefi özelliği. İşte la ilaha illallah'ın da böyle bir özelliği var. Cenab-ı kahrına, gazabına, hışmına uğramaktan kulları korur. Yani Cenab-ı Hak onlara la ilaha illallah diyenlere kızmaz. Efendim kahrını, gazabını göndermez, cezasını belazında musibesini fitnesini göndermez. Efendim korur. La ilahe illallah sözüyle korunurlar. Peki ne zamana kadar? Hatta iza nezelü bil Şöyle bir duruma gelinceye kadar. Ellezi öyle bir durum ki la yubalû ma neqas iza selimet dünya Dünyalıkları tıkırında olduğu zaman iyi gidiyorken Dinlerinden bir şeylerin kaybolmasından, eksilmesinden üzülmedikleri zamana kadar, aldırmadıkları zamana kadar. Ha, o zaman eğer böyle dünyalıkları yerindeyken dinleri, ibadetleri eksiliyor, dindarlıklarında kusurlar belirmiş, yapamıyorlar Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerini, vazifelerini ama hiç üzülmüyorlar bu durumdan. فَقَالُوا inde zalike. Ee, bu durumda onlar gene arada bir la ilahe illallah derler. Elhamdülillah Müslümanız derler. Diyorlar zaten. Biz de Müslümanız diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Benim anam babam dedem bilmem. Büyük dedem müftüydü. Hocaydı. Çok büyük saattı filan diye söylüyorlar. Allah rahmet eylesin tabi onlara. Ama <gülüyor> dedenin evlada faydası evlat çalışmadıktan sonra yok. Efendim aldı, aldırmıyorlar. Yahu bizim Çocuklar hiç namaz kılmıyor, torunlar berbat durumda, hanım şu duruma geldi, bilmem bey bu duruma geldi ama yaşamları güzel, maaşları güzel, ev kendilerinin arabaları var, Efendim, her şeyi yerli yerinde, e, dindarlıklarındaki eksiklikler kendilerini üzmüyor. Cenab-ı güzel kuluk yapamıyoruz, ibadetlerimizi yapamıyoruz, bozulduk, Ramazan'da ne kadar güzeldi halimiz, gevşedik, hay Allah filan diye üzülmüyorlar. Dünyalıkları yerindeyken üzülmüyorlar. Niye bunu böyle söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri? Çünkü dünyalıkları berbat olduğu zaman, insanın başına dert, bela, sıkıntı geldiği zaman zaten herkes dua eder. Amansız hastalık olduğu zaman dua eder. Çocuğu olmadığı zaman hocaları dolaşır. Aman bize dua edin, efendim. Dua edin de çocuğumuz olsun diye. Efendim başına bir e, sıkıntı geldiği zaman kalkar dua eder. Yarın imtihan olacak, kalkar. Efendim o gün güzel abdest alır, dua eder. Aman beni bu imtihanda sınavda başarılı eyle. Yani işine geldiği zaman, işi düştüğü zaman ibadet ediyor. Başka zaman etmiyor. Ee, sıkıntı olduğu zaman zaten insanlar ne yapacaklar? Allah'a yalvarırlar. Gemiye bindikleri zaman fırtına çıktığı zaman gemi batacak hale geldiği zaman ne yapar? Biz çok görürdük böyle efendim Kadıköy'e giden vapura binerdik şiddetli lodosla. efendim akıntı burnundan İstanbul'da şöyle açıldı mı Marmara'nın rüzgarı Lodos'u efendim e, gemiye vurma başladı mı? Bir burnu batar geminin, bir arkası batar, sallanır, batacak gibi olur. O zaman bütün gemi ahalişi çocuk büyük, herkes dudakları bakarım böyle benzi, sapsarı sararmış, dudakları kıpır diyor, yani dua ediyorlar. Neden? Ölüm tehlikesi var, korkuyorlar. Gemi batar mı diye, aman batmasın yarabbi diye dua ediyorlar. Evet, sıkıntı oldu mu? Herkes Cenabı Hakk'a yalvarır, ama bu. Mertlik değil. Asıl mertlik, efendim, efendim dünyalıkları yerindeyken, ihtiyaçları yok gibi görünürken, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri bolken, efendim Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Sıkıntıya düştüğü zaman nasıl olsa hatırlayacak. Elbette el açacak. En imansız, en efendim edepsiz, en şaşkın, en efendim sapkın insanlar bile. Başlarına öyle hadiseler gelince yola geliyorlar. İhtiyarlayınca yola geliyorlar. Efendim, musibetlerden sonra bir akrabası, bir yakını öldükten sonra uslanıyorlar, tevbekar oluyorlar. Çünkü işin aslı o. Mühim olan dünyalık güzel giderken Cenab-ı Hakk'a kulluğu güzel yapmak. Dünyalık güzel giderken, ibadetlerinde dinlerinde eksiklik olduğu zaman aldırmıyorlarsa, o zaman la ilahe illallah deseler bile Dedikleri zaman lehum. Allah onlara der ki kezeptüm. Yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. İçten söylemiyorsunuz. İnanarak söylemiyorsunuz. Efendim der. Yalancısınız sizler Cenab-ı Hak onlara. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu samimi yapın. Geri gücü yaratan efendim yağmurları yağdıran, bitkileri bitiren bu dünya üzerinde insanların yaşama, yaşaması için gerekli olan bütün yaşam şartlarını, ayı, güneşi, efendim ışını, e, suyu, havayı yaratan ve bütün mahlukatı da insanların emrine veren yahut insanları bütün mahlukattan istifade edecek kadar meziyetli, kabiliyetli yaratan, cihanın gücünü, kuvvetini, elektroniğini, suyunu, havasını kendi lehine hizmet ettirecek, aklı, zekayı onlara veren, kendilerini yaratan Allah. Yani insanoğlu kendisinin yaratılışını kendisi mi tayin etti? Bu akla mantığa aykırı. Kendisi yaratıldı. Yaratıldı ve aciz olarak yaratıldı. Bebek olarak yaratıldı, sonra büyüdü. İnsanı bu hale getiren, insanın dışındaki Allah Teala Hazretleri. yüce yüce Allah, yerin göğün sahibi Allah. İnsanoğlu ne sanıyor yani? Bu... Bu, kendisindeki bu üstün meziyet, akıl, konuşma kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, görmesi, işitmesi, efendim, hafızası, efendim, her şeyi. Bunların hepsi nedir? Bunların her birisi birer nimettir, birer meziyettir. Başka mahluklarda yok. İşte çevremizdeki mahluklara bakıyoruz. En mükemmel yaratılmışız. O bizi yaratan, bize bunları vereni arayıp bulacağız. Bunlar nereden geldi diye hesabını soracağız. Her gün sofrada yemek yiyorsun, sevap şeyini sormuyorsun. Yani bu nereden geldiği sormuyoruz. Hadi bakalım güneş olmasa ne yapacaksın? Hadi bakalım yağmur yağmasa ne yapacaksın? Hadi bakalım hava olmasa ne yapacaksın? Şimdi efendim bilmem Mayıs ayında bilmem şey olacakmış. Şu ay, güneş, yıldızlar bir hizaya gelecekmiş. Onların çekim kuvvetleri üst üste bindiği için şeyleri, suları çekmesi fazla olacakmış. Efendim e, bilmem bazı yerleri Cezir olayının fazlalığından dolayı sular basacakmış filan bir telaş bir telaş. Efendim işte bütün bu yerin göğün nizamının ince hesabı ufacık bir ekleme çıkartma olduğu zaman bak nasıl bozuluyor o zaman ne hale geliyor ortalık. Görüyoruz efendim e, ve gördük tarihte deninde biliniyor. Fizik kimya efendim yer bilim gök bilim bunlardan da biliniyor. Onun için daima Cenab-ı Hakk'ın efendim varlığını, birliğini efendim idrak edip ona güzel kulluk etmeye çalışmak gerekiyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani bu bizim teşekkür borcumuz. İyilikleri görüyoruz. Bu gördüklerimiz, aldıklarımız nimetler iyilik değil mi? İyilik. Peki bunla, bunlar için kime teşekkür edeceğiz? Adam Allah'a inanmıyor. Yere, yerin göğün efendim halıkını bu nizamın düzenleyicisini efenin bu düzenin kurucusunu tanımıyor. Yani düzenin düzen var, düzeni düzenleyen de var tabii. Ama onu tayı tanımıyor ve ona karşı görevi olduğunu düşünmüyor ve ona karşı şükür duygusu beslemiyor. Günahlarla, haramlarla, zulümlerle, gadirlerle ömür geçiyor. Tabii inanan inanır, inanmayan inanmaz. İnanmayanın inanmamasından Cenab-ı Hakk'ın e, azametine saltanatına bir zarar gelmez kula zarar gelir inananın inanmasından Cenab-ı Hakk'ın saltanatına az, azametine bir ilave olmaz kul kar eder kul doğruyu bulmuş doğru olanı yapmış olur efendiliğini yapmış olur şükür borcunu ödemiş olur e, centilmenlik yapmış olur yani küsahlık yapmamış olur işin gerçek yönü bu Allah Teala Hazretleri gerçekleri anlamayı nasip etsin. Biraz şerif daha okuyup sohbetimi e, bu üç hadisle tamamlamak istiyorum. Ebu Hüreyra radıyallahu ahten mühim kaynaklar rivayet etmişler. Ahmed İbn Hanbel İbn Hibban Hulvani Hakim Müstedekinde, Beyhaki Sünen'inde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La yezelü belao bil mu'mini vel mu'mineti fi" cesedihi ve malihi ve veledihi hatta yelkallaha ve ma aleyhi hati Şimdi bu sözü, bu hadis-i şerifi e, kimlere ithaf edeyim? Kimlere ithaf edeyim? Efendim, çeşitli sıkıntılara, musibetlere uğrayan kardeşlerime hediye edeyim, ithaf edeyim. Bilsinler. Duyuruyor ki Peygamber Efendimiz mümin kula, erkek Mü'mine kadın mümin hanıma Mümin kula bela daima gelir durur. Hangi konularda? Fizice ettiği, bazen vücuduna bela gelir. Yani hastalık gelir, ağrı gelir, sızı gelir efendim. E, üzülür, ağrır, acır filan. Ve malihi, bazen malına, mülküne hasar gelir efendim. Ama bu Allah'ın sevmediği kul olduğundan mı? Hayır. Ee, ve veli bazen çoluk çocuğuna hastalık gelir, musibet gelir, efendim dert gelir veya çocuğundan üzücü bir şeyler olur. Ne zamana kadar bu olacak? Hatta yelkallah Allah'a kavuşuncaya kadar ama nasıl kavuşuncaya kadar? Ve ma aleyhi etün, üzerinde hiç günah kalmamış olarak Allah'a tertemiz bir şekilde kavuşuncaya kadar. Buradan ne anlaşılıyor? Önemli Mühim bir ilahi kanun anlaşılıyor yani işin e, bu yönünü bilmesi lazım, inceliğini bilmesi lazım. Musibetler, belalar, üzücü olaylar müminlere gelir. Yani mümin diye onlara gelmeme durumu olmaz. Mümine de gelir. Ama mümine bunlar geldiği zaman malına vücuduna veya çoluk çocuğuna bir şey geldiği zaman üzücü. Bundan dolayı Allah onun günahlarını affeder, mağfiret eder. Bağışlar, suçunu siler. Sonunda hiç suçu, günah kalmamış olarak Mevlasına tertemiz, pırıl pırıl bir kul olarak ulaşır. Neden? Bu dünya hayatı imtihan olduğu için. E peki hocam e, inanmamış kullara Allah ceza olarak bazen böyle musibet vermez mi? Evet inanmamış kullarına da bazen kahır olarak ceza olarak musibet verir. Nereden biliyorsun? İşte Firavunu o kadar zulmetti diye suda gark etti. İşte Nemrud'u öyle mahvetti. İşte efendim Karunu yer dibine öyle batırdı tarihten yani misaller. İşte Peygamber Efendimizin zamanından asıl saadetten Ebu Cehil'ler, Ebu Lebler. Le efendim işte günlük hayatımızda. Çevremizde ibretle bakarsak, ibret alan gözler için nice nice sahneler. Evet, Cenab-ı bu şeyleri dünya hayatında e, müminlere iyilikler verir. Hayatımızda çok çok iyiliklere, lütuflara, nimetlere sahibiz. Çok şükür olsun. Ama bazen musibet de verir yani mümin acaba Allah beni sevmiyor da ondan mı veriyor demesin. Bunlar imtihandır. Hastalık mümine gelir. Peygamber Efendimize de geldi. Efendim sahabe-i kirama da geldi. Hasta oldular onlar. Allah'ın en mübarek kulları. Hasta oldular. Çoluk çocuklarına da geldi. Peygamber Efendimizin çocuklarına, efendim torunlarına hele Hazreti Hüseyin Efendimizin efendim Kerbela macerasını, faciasını yani nasıl Nasıl tahammül edilir? Onlara sabredecek mümin, hayatın cilvesidir, kaderin cilvesidir diyecek, sabredecek, mükafatını alacak. Kafirlere de iyilikler gelir bazen, nimetler gelir ve çok nimetler içinde yüzerler. Efendim, cezalar da gelir. Yani tabii kafirlerin de çeşitleri var, ben burada bakıyorum. Kiliseye o kadar bağlılar, o kadar düşkünler, öyle ibadet ediyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar efendim. Herkesi Hristiyan yapmak için. Yanlış yoldasınız dediğiniz zaman efendim şaşırıyorlar filan. Ev ev dolaşıyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. İyi bir şey yaptıklarını sanarak yani. Çalışıyorlar. E bu iyi niyetli bir şey. Yani şöyle biraz daha anlatılsa ya kardeşim. Senin bu yaptığın şu bakımdan yanlış. Akla mantığa uymuyor. Gel şu işin doğrusuna. Şuraya gel, mümin ol, imana gel. Efendim kendini, dünyanı, ahiretini kurtar. İyi vereceksin, iyi bir insan olacaksın. Tamam. Bazıları da var. Efendim Hunhar, katdar, cellat, efendim kasap filan diye isimlendirilen işte bilmem Sırp kasabı, Rus kasabı bilmem ne duyuyoruz. Efendim gazeteler yazıyor. Tabii öyleler de var. Firavunlar var, Nemrutlar var. Erkek çocuklarını öldürün, kesin doğan erkek çocuklarını yaşatmayın diye emretmiş. Ne kadar korkunç. Tarihte ne kadar zulümler olmuş, günümüzde ne kadar zulümler oluyor? Tabi onların da anında, dünyada da insanlar görsün diye de Cenab-ı Hak cezasını verebilir, veriyor. Onları da anlamak lazım. Yani olan olayların mahiyetini, çeşidini anlayabilecek bir irfana sahip olmak lazım. Bize düşen tabi e, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine sonsuz şükretmek, şükran duygusunu, efendim içimizde e, minnet duygumuzu efendim hiç eksik etmemek, her an Allah'a hamleden şükreden efendim kul olmak. Nimetlerine şükretmek, mihnetlerine, meşakkatlerine Efendim, musibetlerine, fitnelerine de e, bunlar da bir cilve, bir imtihan sorusu diye sabretmek lazım. Sabır ve şükürle efendim, güzel kulluğu devam ettirmek lazım. İyi işler yapmak lazım. Hayatın bir dakikasını bile boş geçirmemek lazım. Çünkü herkes çalışıyor. Çok çalışıyorlar. O kadar çok çalışıyorlar ki şu Avustralya Türkiye'nin efendim, 10 misli büyük nüfusu 1 biri kadar. Yani 30 misli fark var arada. Ama dağları, taşları, yolları, şeyleri hepsini yapmışlar. Çalışmışlar, imar etmişler. Efendim gayret ediyorlar. Bizde daha yani şehirler arası, şehirlerin ilçelerle bağlantıları, ilçelerin bucaklarla bağlantıları bile tam değil. Bazı köylerde su bile yok. Yani çalışılmamış hizmet hizmet yapılmamış eksiklikler çok. Çok çalışmamız lazım. Allahu Teala Hazretleri aşk ile, sevgi ile, imanla gayretimizi arttırsın. Güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin. Ömrümüzü hayırlı, verimli geçirmeyi nasip etsin. B달lara, musibetlere sabredip ecir kazanmayı nasip etsin. Nimetlere şükredip nimetlerin artmasını, çoğalmasını daimi olması sağlamayı nasip etsin. Huzuruna üzerimizde hiç günah kalmamış olarak, sevdiği kul olarak varmayı Essi ves sünnet ile cemali ile cümlenizi cümlemizi bir eylesin. Habibi edibine sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Esselamü aleyküm ve rahmetullahü ve berekâtüh.